Alp Ula Gayla Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Ee, günaydın Can. Özellikle e, olimpiyatlarla belki başlayabiliriz. Çünkü çok büyük bir yankı yarattı. Hala da e, sürüyor anladığım kadarıyla. Sonra bir e, Fatih Terim ve mini takım etmek için de mucize ve eklantisini belki konuşabiliriz. Bir de basketbolda büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı Tanıyevic'te. Antrenör antrenörde istifa etmiş galiba. Bence gecikmiş bile Olduğu söylenebilir bu Ay, durum. Ay gereken oldu sadece. Evet, onda konuşuruz. Onu da konuşalım. Evet olimpiyatlarla başlar istersen ben bir de şeyi sormak istiyorum. Çok şey ele alındı. Yani tamamen duygusal, gene hamasi, milli duygularla ele alındı ama mesela bugün Hüseyin Ozay'ın bir haberi ver özel tarafta. Olimpiyat Karnesi iki, bir buçuk yıl önce alınan düşük nottan bahsediyor Sayıştay'ın. 2012 raporunda gerekli hazırlıkların yapılmadığı belirtilmiş, ev sahipliği zor olduğu belirtilmiş ve Olimpiyat çalışma grubunun da bir raporuna dikkat çekilmiş. 14 madde başlığıktan sadece halkın ve hükümetin desteği bir de Tokyo ve Gümlük'te eşit not almış. Tokyo ve Madrid'de. bu Mart yani Nisan şeydeki Mart'taki inceleme gözesinden sonra o notlar verildi. Hamis hmm. açıklandı zaten galiba. Sa işte yanunu geçen senden biliyor olamaz unutlar. Öyle mi? O herhalde haberde birleştirmiş. Sayıştay evet. öyle bir rapor mu adalamış geçen sene, 2012'de? Evet öyle evet. diyor Sayıştay'ın 2012 tarihli raporunda. Herhalde mali şeyine mi bakmış için? Evet ama şey? pek çok şey var. Yani sporla spor tesislerinde kaldı demiş mesela. Not, olimpiyat köyünde kaldı. Medya merkezi kaldı. Ha, ayrıca kendi bir notlama yapmış. Notlama yapmış. Çünkü biliyorsunuz şeyin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin asıl değerlendirme komitesi işte İstanbul'a herhalde en son İstanbul'a geldi. Mart'ın sonuyordu inanılmıyorsam. Tokyo Madet İstanbul gitti. İşte onun onun üzerinden verdiği notlarda Mayıs sonu yani şeyler görmüş oldu. Adaylık komiteleri herhalde biz de bir iki önce gördük onu. ya Hatta son bir ayda. Belki sayışta kendi o zaman bir bu notlamam ya ama neye göre değerlendirildi sayıştay hani onu değerlendirebilecek şey de kimse var mı? <gülüyor> o da bir garip. Evet, evet ama böyle yani başbakan dahil tüm kamuoyu yanıltıldı da diyorlar. Hmm. Ee, böyle bir açıklamada var Hüseyin Özay'ın haberi. Yani çok tuhaf bir durumda kaldık. Yani herkes konuşuyor. Gezi evet, yüzü. Mart Pazarı'yla çok şey değil ilginçsi yani. Twitter'a baksanız sadece olimpiyat var Sanki gündeminde Başka bir şey yok o hale gelmişti mesela yani doğal da bu, İşte şeyler Batılı'lar mega event Diyorlar hani dünya kupası futbolda Olimpiyatlar Başka ne bulabiliriz Böyle Yani çok gün süren başka bir bütün dünyanın gözlerini diktiği yani tek günlük ama onu zaten hep aynı yapıyor. Oscar töreni mesela. Evet. Ama o hep aynı yerde yapılıyor. Hani zaten şey yok. İşte kanun film festivali o bile değil. Yani bunlarla pek harcama ilgi olarak belki şey olabilir mi? Harcama olarak tabii karşılayabilecek şeyler değil. Hani çok az şey var ve e, elbette o hani organize eden ülkenin üzerine bütün dünyanın gözlerini e, diktiği bir e, etkinlik. O yüzden hani ev sahibi olursanız bir sürü ayrıcalığım var yani daha çok prestij zaten. ben bunu birkaç defa daha önce söyledim hani olimpiyatlar düzenleyeceğiz, Parayı yağacak. Bu, bu değil. Yani çünkü oraya para harcayacaksınız. O yaptığınız yatırımın birebir karşı para olarak, maddi olarak alamazsınız karşılığını. Yani Türkiye işte 6 Fiat artı olimpiyat bütçesi işte 19-20 milyar dolar harcayacaktı. Belki artacaktı belli kalemlerde. Hani 30 milyar dolar girdi ülkeye, girecekti ülkeye. Bunu demek çok mümkün değil ama başka kazanımları elbette olabilirdi. Bir de en büyük şey prestij işte ülke için. Evet. Ya yani o preside prestijde ihtiyaç vardı aslında. Yani bir yandan baktığınız zaman yani halkının %56'sının tenis oynayan bir ülkeden bahsediyoruz. Olimpiyatları tam olarak hak etmesi gerekiyordu. <gülüyor> e evet, yani. o da anlaşılmıyor bir anket doğrusu ilginç. <gülüyor> yüzme falan hepsi yüksek çıktı. Evet. evet %21'i snooker snooker'a ilgiymiş. Eee ayrıca... çok anlayabilirim yani bilardo salonu sayısı. Gerçi eskiye göre bir azalma var mı? Ama... Yani yüzme odası sayısından daha fazladır elbette. Ve büyük çoğunlukla Grand Slamleri hiç kaçırmadan izlermiş Türkiye'deki insanları. E, Bayis girdiyse için olabilir tabii. Evet evet. O e, dün de bahsi geçti. Anlayamadığımız bir anket. E, i̇ki ay önce e, perform diye bir işte spor pazarlama araştırma şirketi var. O dünya çapında böyle bir araştırma yaptılar. E, daha mantıklı şeyler çıktı ve daha çok spor izleme Üzerine çıktı. Hani yapma pratik Üzerine değil de. Hani izliyor musunuz? Orada çarpıcı rakamlar Vardı. Ee, kaç ülke vardı Ankette? 14 ülke olabilir Yani dünyadaki işte e, Herhalde e, 14 yani on, 17 Büyük ekonomiden 14'ü vardı orada yani Hindistan, Endonezya'da vardı. Tabi ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya'da Vardı. Türkiye'de vardı e, O araştırmada Yani televizyondan Veya dijital yollardan En çok spor izleyen şey Türkiye nüfusu çıktı Orada Haftada evet, evet. 15 saat Spor takip ettiği Çıktı tabi şöyle şey alınan kitle Türkiye'de bütün Türkiye değil internet erişimi Olan yani 22 milyonluk nüfusu nüfusu kapsıyordu Yani yetişkin bilim, internet erişimi var öyle bir nüfus üzerinden yap yani diğer ülkelerde de öyle yapılmış tabi izleme çok fazla çıktı ben hani bir kısmını şey yorumladım yani pratik az izliyor bizimkiler çünkü şeyde Türkiye'nin 3'te 1'i mesela Almanya'da haftada 5 saat izliyor o kriterlere sahip bir alma ben dedim ki tabi adam her gün yarım saat yüzüyor ee, kesin hafta sonu 2 e, saatte koşuyordur <gülüyor> pratiğe harcıyor evet izlemek yerine Evet yani fakat bu sabahleyin de konuştuk Çetin altnın uzun zaman önce rüyasının gerçekleştiği anlamına geliyor her köyde bir deniz kortu olup herkesin köylerinde tenis oynadığını hayal etmişti o en azından kağıt üzerinden gerçekleşmiş oluyor tenis sabah yüzme Odan sonra tenis Böyle bir hayat var evet. evet. ya yani Bir haftadır aslında kafamı kurcalayan bir soru vardı e, Bu sorunun cevabını yaklaşık 3 gün önce aldım Size de aktarmak istiyorum Ama e, sorunun cevabını aldıktan 2 gün sonra tekrardan bütün e, umutlarım yıkıldı Olay da şuydu e, Bu Olimpiyatlar e, olimpiyatların kaybedilmesi üzerine 2020'deki e, Şimdi dedim birisinin bir kişinin çıkıp e, Türk ve Müslüman ülkeler olimpiyatları düzenleyelim demesi lazım diye düşündüm Bekledim, bekledim ve o an geldi. Meclisin en karizmatik isimlerinden AK Parti Milletvekili ve Başkan Vekili, Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, Türk ve Müslüman Ülkeler Olimpiyatları düzen, düzenleyelim önerisinde bulundu. Sevindim ama sevincim bir şekilde yarım, yarıda kaldı. Bunun sebebi de şey... E Doğan Haber Ajansı müdürü Faik Gürses'in olimpiyat seçimleriyle alakalı kimin ne oy kullandığıyla alakalı geçtiğimiz gün 11 Eylül'de çıkardığı haberdi yazdı, yazıydı. Orada da söylediğine göre hani bir argüman vardı ya Müslüman olduğumuz için biz olimpiyatları vermediler. Hiçbir Müslüman ülkeye yani vermiyorlar. Oynamaya bakınca tamamen ben mesela o haberi görmedim ama zaten Müslüman üye sayısı az. Evet. Herhalde 17-12 kişi var. 100 Şimdi sayı arttı tabii. Evet Gürses de şunu diyor. Evet. Spor Aktif'te yer alan yazısında. Suudi Arabistan, Kuveyt, Fas, Mısır ve Suriye gibi ülkelerden hiçbiri Türkiye, İstanbul'a oy vermemişler. Mısır mı? Evet. hiçbir oy vermemişler. E, tabii yani Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt'te falan bu son siyasi gelişmelerin büyük etkisi var. Mısır üzerindeki yani son 4 ayda muhtemelen oradaki fikirler değişmiş olabilir. E, tablo değişti e, Fas'la ilgili şöyle e, Fas'ın e, Faslı Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Naval El Mutavakil e, 1984 Los Angeles Olimpiyatlarında 400 metren geldi Altın madalya kazanmıştı ve Olimpiyatlar tarihinde altın madalya kazanan ilk Müslüman kadın sporcu Olmuştu e, Sanıyorum Türkiye'deki Akdeniz oyunları sırasında bir E, ağırlama hani komitesi olmasına rağmen bu ikinci plana düşen bir ciddi bir sorun yaşanıyor kendisi bir protokol sorunu. Oradan müthiş tepkili ve o da karşı yani Türkiye'liğini kullanmıyor yine. Evet. Değerli yalnızlık bu olsa gerek. <gülüyor> yani <gülüyor> zaten, eğer şeyse hani gerekçe Müslümanlar değil mi? Müslümanlardan alamıyoruz. Evet. Zaten Senegal vermemiş o, mesela. Evet, Lamin bilmiyorum Müslüman mı değil mi eee Lamin Diak'ın Senegal'de olmasının Uluslararası Atletizm Federasyonu başkanı. Evet. Herhalde 10 yılı geçti, 12 yıldır. yakın Tokyo'yu destekleme gerekçesi çok hani bir tepki gösterildi ona. Nasıl verirsin e, şeye Tokyo'yu desteklersin? Çok açık ve haklı yani. Başka türlü olsa zaten şey derim ben. hani Ne kadar e, nankör adammış. Çünkü Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun e, sanıyorum 7 sponsorunun 5'i Japon şirketleri. Ama yine değil yani bu yıl olmadılar. Yani yıllardır evet. Japon şirketleri atletme yani bu durumda e, kime verirsiniz kimi desteklersiniz? Yürettiğiniz kurumun en büyük destekçileri Japon şirketleri ise çok açık yani. hani evet. Evet. Yani Başbakan Erdoğan'ın dediği bu adil davranılmadı bir buçuk milyarlık İslam dünyasıyla bağları kesip atıyorlar söylemi de bir şekilde kendi Müslüman e, komiteleri, yani İslam dünyasından gelen, İslam ülkelerinden gelen üyelerin de kendi kendilerini kesip atması gibi bir durum söz konusu oluyor. E, ama işte 3 milyarlık Doğu dinleri avır basınca herhalde. Şintoizm. E, ben Doğu dinlerini geniş tuttum tabii bir de oradaki. Evet şeyler tartışmalıdır inanç düzeyleri ama yani Çin'i, Japonya'yı, Hindistan'a tamam. eklediğiniz zaman e, Hristiyanlık ve Müslümanlık kadar bir nüfus çıkıyor mu ortaya? Daha fazla ikisinin evet. toplamı falan çıkıyor ortaya. Ama bu tabloda sadece bir Orta Asya'da şey kalıyor galiba e, Şamanizm kalıyor. Belki Orta Asya'daki ülkelerle beraber ortak düzenlenebilecek bir olimpiyatlardan da bahsetmenin zamanı yakındır. Zaten bütün bu oyunlar var bahsedilen oyunlar. E, mesela Orta Asya oyunları e, ya Asian Games var. Asya oyunları. Büyük bir organizasyon. Ee, işte Asya ülkeleri, yani Doğu Asya ülkelerinin de çok önem verdiği. Bunun yanında Batı Asya, Doğu Asya ve Orta Asya oyunları da var. Her yani şeyi işte yapmışlar yani. Akdeniz oyunları gibi tabii. Bütün He. bu e, İslam dayanışma oyunları da var. Bakü'de düzenlenecek. Bundan sonraki 2017'de galiba. Yeni ne yapabiliriz peki? Ee, Cid... ana, vatan, ana vatan ve yavru vatan oyunları falan. Evet. Kendi içimizde. Türkiye <gülüyor> olimpiyatları. Ve atmayla. Neyse ki güreş iade edinmiş Evet mi? güreş şeyle, açık farkla oyunlardaki varlığını korudu yani squash ve beyzbola karşı. Tabii çok kuvvetli bir lobisi oldu dünyada. Yani ABD, Rusya dahil sporun önemli ülkeleri şiddetle karşı çıktılar. Yani ABD'deki şey çok ilginçti. Yani hani çok önemli dergilerde böyle eski yazarlar, edebiyatçılar... Amerika'da çünkü lise düzeyinde çok önemli bir spor. Evet. Minder güreşi ve beni şaşırtan bir sürü kişi mesela lisede güreş yapmış. Ciddi bir tabi şey oldu. Bir de işte bir hani 1896'dan beri olimpiyatlarda yapılması ciddi bir varlığı var. Bu sayede şey oldu. Evet bir de eski Yunan'da yani hakiki olimpiyat oyunlarında da... Greco-Roman evet. Greco-Roman güreşi evet yani. Evet peki şimdi oradan da şu Türkiye'nin şeyine de bir futbol dünya futbolu şampiyonasındaki durumuna Fatih Terim'in gelmesiyle baş antrenör olarak 2 ya yani Andorra'yı 5-0 arkasından da Romanya'yı kendi sahasında 2-0 yenerek bir mucize eden bahsetmeye başladılar gene bütün e, Türkiye'deki spor medyası da değilse cabasını her yerde bir mucize sözünden geçiriyor ben bunu da soracaktım benim bildiğim son mucize 1390 sene kadar önce gerçekleşti dünyada başka yok ya yani. <gülüyor> Hazreti Muhammed'in ölmesinden sonra hiçbir mucize duymadım ben <gülüyor> bu <gülüyor> yeni olacak İyitiz tabi sporda çok sevilen şeyler bunlar. Bu sloganlar, kavramlar. Yani Gazi'lik zaten biraz böyle hani işte bir şey cimbızlayıp büyütmeyiz ama spor buna çok, çok müsait alan tabii. Bir tek Türkiye'de de değil. Yani bu işin şeyi nedir? İşte Amerikan spor medyası işte bir sürü efsane şey vardı catch. Amerikan futbolu işte efsaneyi. Topu yakalama. İşte evet. Bilmem. The miss. The shot. <gülüyor> evet. Bayıldıkları şeyler yani. Bunların listeleri yapılır. İşte 1896'da öyle olmuştu da 1980'i işte daha iyi yakaladı falan. Ee, çok müsaade işte hani bizde Türkiye'deki yansıması da futbolda oluyor. Elbette. İşler çok kötü gidiyordu. Bir şey el geldi. O el geldi ve Türkiye'yi dipten çıkardı. Tabi mucize olmasa da ciddi bir şey fark olduğunu söylemek mümkün. Ee, yani Fatih Terim'in şu an Türkiye'deki konumu şöyle diyebiliriz. En etkili futbol kişisi. Her anlamıyla. Yani 2004-2003 ile 2003 ile 2007 arası bir ciddi kriz yaşadı Fatih Terim işte Galatasaray'da başarısız oldu paraları harcattı Melih takımında maçı var. Yani işler kötüye geçtiği futbolu oynatamıyor bir sürü sorun vardı işte 2008 Avrupa Şampiyonası yarı final bir başarı bir sürü sıkıntı olsa da futbol olarak son iki yılda Galatasaray'a bambaşka bir düzen kurdu tekrar işte iki şampiyonluk Şampiyonlar Ligi başarısı On futbol Tablo değişti ve yani şu, Türk futbolunun diğer önemli antrenörleri de Şu an pasif durumdalar Mustafa Denizli, Şenol Güneş çalışmıyorlar Ve şey olarak Otorite ve başarı olarak Çok ön planda yani Çok fazla kıyaslanabilecek kimse yok Bir anda onun eli deyince Tabii şöyle bir etki oluyor Biz hani hem oyuncularda hem kamuoyunda bir güven dalgası kesinlikle. An değiştirecek işleri canım hani yani illa mucize demeye gerek yok ama bir etkisi evet, olduğu muhakkak. muhakkak evet. e, geçen ve şeyi var tabii. Hani ben yani batıdaki örneği bence Alex Ferguson bunun hani şey aslında e, geçerliğini yitiren bir şey. Hani bu fazla pederçi, e, fazla otoriter antrenör tipi onun Türkiye'deki temsilcisi Terim işte 60 yaşına da geldi zaten ee, belki bir 10 yıllık daha kariyer var önünde geçen Lig TV'de Hakan Şükür'le Alpay Özalan Türk mil takımının işte iki önemli ismi onlar konuşurken bir hikaye anlattılar işte mil takımda <gülüyor> bunlar diyet yapıyorlar futbolcular diyet yapıyor kilo vermek için bu Fatih Terim öğreniyor ee, bir yanlarına geliyor bunlar Bilal'de oynarken Bilal'ın sopasını kapıyor ve şey diyor Sopayı kafanda kırarım yemiyi önünde yiyeceksin diyor. <gülüyor> yani bunu tabii gayet bilerek makarayla anlatıyorlar ve şey yaptıkları bir şey değil. Arkadaşlar şükür ve Alpayoz olarak hani e, otoritesini övmek için anlatıkları bir şey. Hmm. Ya yani kızma gerekti saklama hani Sopalı. Ne bileyim, modern şahada <gülüyor> herhalde böyle olmuş Türkisi. Bu yok yani işin içinde. Eee <gülüyor> yani maalesef işte Türkiye'de geçerli olan şeydi bu bazen yani öyle bir korku var tabi terimden hani sağ dışında bir e, ne diyeyim disiplin dışına çıkma bir şey olursa yandık kaman gibi bir korku da var işte o e, şey olmasa da toparlıyor bir şekilde bazen takımı şimdi eminim 10 gün mil takımla beraber oldu orada herkes diken üstündeydi şey olarak disiplin kuralları açısından e, sağda evet. da öyle işte Birisi, i̇kisi sakat, birisi hasta falan oynuyorlar sonuna kadar. Böyle yani sen ee... bir, bir programda da söylemiştin. Yani evet. Özellikle yeni önemli radikal değişikliklerden sonra yeni gelen antrenör ayrıca da evrensel olarak iyi sonuç alabiliyor. Çeşitli. İlk başta tabii i̇lk bir reaksiyon yaratıyor. Milli takım tabii kulüp takımı gibi değil ama gene de ama tabii. hoca değişti diye böyle bir ilk reaksiyon var. Ee, en kilit galibiyeti de aldı doğrusu işte takım. Romanya karşısında. Varış yani. tehlikte galiba fena oynamazdan aldı. Evet evet yani şey o. Yani Andorra hiçbir ölçü olamaz tabi. Çok zayıflar ama Romanya maçı hem oyun hem de skor olarak ıı, öncekilerden çok farklıydı. Böyle fark oldu. Tabi şimdi iki maç, grupta iki maç daha var. Ee, Estonya aslında ve Hollanda maçı ilk sahada. 11-15 Ekim. Ee, iki galibiyet daha lazım. Bir de ...Romanya'nın kendi oynayacağı iki maçta... E, ...Averay'da Türkiye'yi geçemesi gerekecek. Madalistan muhtemelen Hollanda'yı deplasmında... ...yenemez ve... E, ...grupta ilk üçe de giremez. E, ama Türkiye'nin işte iki maçı alıp... E, ...bir de gole vericine dikkat etmesi gerekecek. Şu an artı... 6 e, Türkiye'nin leğine Romanya'ya karşı. E, i̇ki maçı kazansa artı 8 olacak... Ee, en az yani bir tek farklı kazansa demek ki Romanya'nın işte 5-0-4-0 kazanmaması için ee, şey lazım ee, kazanmaması da lazım sonra bir de tabi baraj maçları olacak Hollanda Dünya Hukukası'na gitmeyi şimdiden garantiledi e, grupta ikinci en kötü ikinci de eğleniyor bir de bütün gruplar arasında ama ikincilerin kötü olduğu başka gruplar da var eee Baraj maçlarında da işte muhtemelen Türkiye seri başı olmaz. Muhtemelen Portekiz e, Fransa olabilir, İsveç olabilir. E, öyle rakipler olacak. Şu an Fransa seri başı değil galiba yarısında ama Kasım'a kadar iş değişebilir. Ekim sonuna kadar. Yani en az 4 maçlık bir şey lazım da. Çaba lazım. İş kolay değil. E, ama şey oldu yani hani 3 öncesi aman gitti Brezilya falan e, denirken birden Aa umut varmış ya. Mucize. <gülüyor> evet peki e, bunu da takip edeceğiz tabii ama e, bir de e, basketbolda e, bu de, dev adam şeyinden sonra bir ciddi bir cüceleşme de e, görüldü galiba. Artık zaten şu dev adamı kullanmayalım diye e, epey şey var etraftan. Sultanlar perilerde. Avrupa şampiyonası için yaratılmıştı. Şarkıyla 12 Dev Adam sloganı 12 yıl geçti aradan Bir dünya ikinciliği var ama Avrupa şampiyonları hep başarısızlık Yani 2001'deki finalden sonra Çörek final var mı? Bir tane çörek final var galiba Geri kalan hep şey İkinci turda eğlenme ilk turda eğlenme Hep başarısızlık üzerine ve yani ki Beklentiler daha fazla Kadrolar daha iyiydi bu sefer kadroya dair sıkıntılar da vardı. Elbette yani olmayan, gelmeyen oyuncular basketbolu bırakanlar alınmayanlar alınmayanlar da var. Hani böyle tercihler olabilir ama bir şey hani son 15 yılda aşama yapan bir ülke olarak sonuç çok başarısız tabi. Türkiye aynı grupta Rusya'da böyle bir çok kötü sonuç aldı. Yani müthiş basketbol geleneği olan bir ülke grup sonuncusu oldu. Tek galibiyeti. Türkiye İşte İsveç'ten 19 sayı fark idi Rusya ama belki de en iyi 4 oyuncusu yoktu Rusya'nın. Yani bu Avrupa Şampiyonası'nı bir de şöyle değerlendirmek lazım. Birçok ülkede birçok önemli oyuncu çeşitli sebeplerle oynamak istemediler ya da oynayamadılar. İşte Rusya örnek. İspanya 3 önemli oyuncusundan yoksun. Çünkü seneye dünya şampiyonası var. İspanya'da onu düşünüyor oyuncular. Hani nasıl ev sahibi olarak katılmamız garanti bu Avrupa Şampiyonası'nı biraz şey yapalım pas geçelim Almanya'dan işte novitki yok bir Fransa daha tam takımı gibi geldi hep eksikler var böyle bir şampiyon da tabi çok şey bir sonuç kötü bir sonuç ilk turda eğlenmek yani zor bir gruptaydı Türkiye doğru ama ben yani maçların skorlarına baktığınızda skorlar da yakın değil Evet farklar büyük yani 23-15 şeyden maçı son içerikte gitti. 12. Finlandiya maçı bir 9 sayıdı galiba. Evet ama evet. Finlandiya'da oldukça zayıf takımlarından biri tabii. Ama turu geçtiler. Türü yani, geçtiler. De yendiler. Yunanistan'da yandılar ve büyük turu çıkan takım oldu gruptan. 3 yani, takım eleyip büyük sürpriz. yani Herhalde Finlandiya basketbol tarihinin en büyük başarısıdır. 2 evet. tane önemli basketbol ülkesini yenmek. Ee, orada tabii basketbolun yani, bu takımla ilgili yönetiminde var. Yani 20 yıllık bir Federasyon Başkanı var Turgay Demirel. Ee, zaman içinde bütün yönetim kurulları, takımlar herkes değişti. O başkanını sürdürüyor. Ee, ama işte milli takıma antrenör seçiminden oyun seçimlerine kadar her açı çok fazla karıştığına dair bir eleştiri var. Ee, yani bu seneki milli takım baş antrenör seçimi bir problem oldu. Milli takım antrenörsüzdü. İşte geçen sene Tanjevic eleme maçlarında geçici olarak gelmişti. Ondan sonra antrenör yok. Yani basketbol Avrupa Şampiyonası'na katılacak takım antrenör son anda belli oluyor. İşte bir takım Türk antrenörlere böyle bir gizli e, nefret mi diyelim? Onlar şey yapumaya çalışıyor. Her gün ataman e, başta olmak üzere e, böyle bir şeylik ve işte dün aldım bilgi. Yani Türkiye Basketbol Federasyonu e, Avrupa'da en zengin iki federasyondan biri doğrulatamadım ama yani en çok geliri olan İspanya ile birlikte. Yani sponsorlardan gelir büyük. Herhalde gerek televizyon, gerek sponsorlardan. ama hani para antrenör ya da teknik kadroya da organizasyon olarak iyi harcanmıyor. ve devamlı şu var işte yani bir takım oyuncularla ya da potansiyel oyuncularla şey böyle kavgalı olma durumu yıllardır. Yani Mehmet Okur vardı. Yıllar önce kadroy alınmadı. O bitti. Şimdi bu sefer Amerika'dan genç Enes Kanter daha geçen tweetler atıyor. Ee, yani bir şey oldu da söylemek lazım. Müthiş bir otorite boşluğu. E i̇şte bu ortamda yani bir sürü bu sorunlar olunca zaten e, bir otorite boşluğu olunca işte antrenör yaşlanmış. Yani müthiş kariyere sahip bir antrenör. Ama artık hani son demlerinde ağır bir hastalıktan çıkmış. E, oyuncular da tabii aynı o henüz motivasyonla oynamıyorlar. Oynayamıyorlar ya da. Evet yani şey e, evet bir e, ağlayarak da zaten derk ettiğini açıklamış Tanyoviç bugün istifa ettiğini ama e, e, evet, hakikaten şeyde bir reforma işte, tabii, ihtiyaç var. Yani. Bazı oyuncularda artık e, hani yaşları ve sağ performansları olarak Herhalde son büyük şampiyonlarını oynadılar. Bilmiyorum seneye dünya şampiyonası için kontenjandan yararlanır mı Türkiye? Böyle bir ihtimal konuşuluyor çünkü. 7 Avrupa takımı gidecek. Yani ilk 7'si bu Avrupa şampiyonasının gidecek. Hatta İspanya artı 6 demek lazım. ikide işte bir sürü de kontenjanı var. Şeyin, Uluslararası basketbol faydasyonu. Hani bunun ikisinin Avrupa takımlarına ayrılabileceği konuşuluyor. Rusya ile Türkiye ilk şey yapılmış. Akla gelmiş. Hani ilk denilenlerden. Ama tabii şu haliyle bu kadar kötü iki takımını almak başkalarına haksızlık mı? <gülüyor> e onu da konuşmak lazım. Evet ayrıca konuşmak lazım. Peki süreyi de doldurduk böylece. Ee, bitirebiliriz herhalde. E ben zaten şimdi cinnaş ikafetlerimi çıkarayım. Oradan tenis raketini daha tabii. Yüzme için. bu da sana... Oh harika. Evet ee, bir arada yapmış oluyorum. <gülüyor> Önümüzdeki hafta maalesef yokuz. Alp Bey. Bunu şimdiden size üzülerek bildirelim. Bundan sonraki hafta galiba tekrardan devam etmek durumunda kalacağız. Evet, açık gazete tatilde bir açık hafta. Gazete tatilde evet. şeyden olimpiyat şeyi size de yansıdı. Rehaveti. <gülüyor> Moral sizli. <gülüyor> Moral sizli. <gülüyor> <gülüyor> Tokyo'ya Tokyo gitmek üzere. <gülüyor> Peki, yap soru görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Din, Dinleyicilere de saygılarımı sunuyorum. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.